Evet, iyi akşamlar 94.9 Açık Radyo ahta Atom Bahçesi canlı yayındayız ee, ve bugün e, bir konuğumuz var yani genel rutinin dışarısında sevgili Murat Murat Ertel ee, burada onu böyle memlekette yakalamışken Aa, Murat hadi dedik ve çünkü hani e, ne kadar oldu bilmiyorum hatırlamıyorum ama bir süre olmuştur e, bunun üzerine de çok fazla kayıt e, birliktelik albüm şu bu birikti e, hem ee, şahsi çalışmaları adına hem de Babazula yani gün, güncel olan e, grubu Babazula adına dolayısıyla hoş geldin Murat hoş bulduk Nikev ee, ile başladık, başladık. Hı hı. Ee, bunun hadi vesile yapalım Temmuz, 10 Temmuz mu ne galiba memlekete geliyor zaten İstanbul'a ee, <gülüyor> ama bundan evvel şu bir takım şeyleri var ee, nedenleri var ee, bir, bir, hakikaten böyle şahane şeyler var ...plaklar var ve bu arada... ...bugünün müzikleri... E, ...plaktan... ...keyv evet, dahil olmak Hı -hı. üzere... E, ...hepsi plaklar. En, en güzeli, evet. <gülüyor> Kulaklarınıza... <gülüyor> ve, gözlerimize. ...ve gözlerimize. Bizim gözümüze bizim şu mi? anda. <gülüyor> Ama sizin de çok mümkün tabii ki. E, plaklar üzerinden gelecek. Hı -hı. Niye keyv diyelim mesela? Konuya da başlayalım. Dedik? Çünkü... Aha, ...sevgili arkadaşım... ...cem... ...ya dedi bir şekilde eski Nick Cave e, adamlarını dinlerken birdenbire sen çıktın karşıma dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu Dört Müzik e, diye bir grup e, var. Bu sanırım beşinci albümleri final oluyor. Hmm. Bu beşinci albümlerine ben de bulaştım. E, ve e, Dört Müziği e, bilmeyenler için söyledim. Şu an üç kişi olarak kurmuşlar grubu ama şu anda e, sanırım ikinci albümden itibaren iki kişilerde. Bir tanesi de bu demin dinlediğiniz e, parçada çalan ve aynı zamanda demin dinlediğiniz parçanın da bestecilerinden biri olan Hugo Reis. E, onunla beraber e, yaptık bu albümü ve bir de... E, Amerikalı Walkabouts e, grubunun yine elemanı Chris Ekman'la beraber. Cem bundan bahsedince işte ya böyle bir albüm varmış. <gülüyor> bunu da sevdim falan deyince e, ben de e, aa ne iyi falan dedim. Ondan sonra, <gülüyor> ya gelsene zaten görüşmemiştim falan diye. Böyle doğal bir şekilde bir e, akış oldu. Evet ucucu eklendi. <gülüyor> Ee, evet bu bu insanın bazı takıntıları oluyor işte üzerinden giderek hakikaten Murat'ın dediği gibi oldu. Hugoes izini sürerken ki bazen aklıma bir şeyler düşüyor yani. Hı -hı. E, iz sürerken başka şeylere çarpıyorsunuz. Çarpabiliyorsunuz normal ve oralar size iyi bir mecra açabiliyor açıkçası. Hı -hı. Ve ya yani bu çok yeni bir zaman e, Murat'ın da söylediği. Hı -hı. Yani 10-15 gün önceki bir şey. E, ve çok kıymetli yeni de bir şey. Evet, değil <gülüyor> mi? Hı hı. Bayağı yine evet yani şu, Şubat mıydı? Ocak 27'de falan yayınlandı sanırım. Ya yani 18 tarihlerinden evet, bahsediyoruz. Tabii, evet. 2018 Hı -hı. tarihlerinden. Tabii, on, 2018 evet. Bayağı yeni bir şey. Evet, e, bir taraftan da işte bir dolaylı bir şekilde vesile oldu Hı -hı. yani. Aynen. Ee, ve keyifle başlamış olduk. Hı -hı. Ee, şimdi konu çok aslında şeye gireriz olması dört müzik üzerinden mi devam etmeyi tamam. bilmiyorum ama yani Hugo Reis tabii enteresan şeylerden bir tanesi. Keyvin etrafında hep böyle Kevin özüne olarak gözüküyor tabii Hı -hı. ama e, bereketli de bir şeyi var. E, etrafındaki bir şey var. E, müzisyenler grubu var. Bir kısmı hala çalışıyor. Bir kısmı peyderpey. E, bir kısmı hiç çalışmıyor. E, bu da onlardan biri. Ee, peki bu nasıl oldu Murat? Yani e, Hugo Reis'in ahbaplığın var mı? Yani o tayfa içerisinde en azından şey de biliyoruz. Hakiye ile şununla e, münasebetlerini biliyoruz. Yani, evet. Şöyle oldu hmm, biz kaç yılında şimdi atacağım. Onun için herhalde hiçbir şey söylememem daha iyi oluyor. 2003 Ortalama falan gibi bir senede sanırım. Hı hı. Ya da 2004 biz Berlin'de e, şey bir konser verdik Babazula olarak. de vardı. E, Bas çalıyordu. Alexander Hake bu arada bilmeyenler için de söyledim. Anshnuzend'in Neubat'ın e, gitarcısı ve basçısı. Ve Fatih Akın'ın e, filminde hı hı. E, yer alan Fatih Akın'ın da pek çok müziğini yapmış. Çok iyi bir müzisyen gerçekten. ...dostum diyebileceğim... ...samimiyette olan bir insan. O zaman da... ...biz çaldık... ...ondan sonra sahne arkasına... ...geçtik. Orada böyle bir takım... ...insanlar var. Onlar geldi... abi çok iyi çaldınız, çok iyi... Oh, ...şöyle böyle falan falan yaptılar. Tanıyorum. <gülüyor> Onları falan. Ya dedim... Hakkı şu adam şeye benziyor. Mikarvi'ye benziyor. O mu dedim? <gülüyor> o dedi. Ondan sonra ya şu kız da Anita e benziyor dedi. Anita de <gülüyor> o dedi. <gülüyor> Peki şu good, good mu dedim? <gülüyor> evet o dedi. <gülüyor> böyle böyle gidiyor yani. <gülüyor> Meğerse bütün şey ben sizin konseri varmış. Sen tohumların ortasına düşürsün. Evet ondan sonra da e, onlar da gelmişler konsere. Hakkı çalıyor diye. Ve adamlar çok çok beğendiler. Ondan sonra... E, ...şahane oldu... ...ve buradan bir ilişki... Hmm. E, ...başladı. Sonra... <gülüyor> ...aslında komik bir hikaye... ...sonrasını da... E, ...anlatmak isterim. Gerçi... Hı, ...neyse... <gülüyor> <gülüyor> ...açıkça diyor... <oluyor>, ...şimdi... <gülüyor> e, ...sorun olmasın diye... ...biraz daha şey... ...Zula'dan anlatayım hikayeyi... E, ...şeye gittik, büyük böyle bir arena gibi bir yere hmm. gittik... ...Berlin'e orada işte Nike ve Belsiz Çal'a... ...bir baktık zaten bir kere... ...herkes orada. Hmm. Ee, Warren Ellis falan hmm. da... ...vardı o denimi. Sanırım Bliksa'nın... ...son konserlerinden biriydi. Hmm. Bliksa ama yoktu. O hariç bütün takım gelmişti. Nick ile Bliksa hariç. Sonra işte... E, ...parti after party gibi bir şey oldu. Orada biz böyle duruyoruz ama herkes bize bakıyor. Yani <gülüyor> resmen bizi göstererek falan bir şey konuşuyorlar. Çünkü ben sizdeki abiler çok sevmiş herkese söylemişler. Şey geldi bir adam geldi dedi ki herkes sizi konuşuyor dedi. Ondan sonra bir yerlerde çal çalıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz Sonra Merso o adam da Daniel <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra neyse sonra derken Nick Cave geldi. Hakeyle konuşmaya başladı. Biz böyle artık hani böyle e, uçuyoruz yani. Yaşı işte o gelmiş, bu gelmiş filan biz böyle hani halka olmuşuz. O halkada da, da Hakev'i şey de var, Nick Cave de <gülüyor> var ve bizimle tanışmaya gelmiş adam yani bir şekilde. Tam biz böyle tanışacağız Nick ile falan... ...arkada böyle bir tane... ...gotik metalci... ...cadımsı... ...bir kız vardı her yerinde böyle bir takım... ...yazılar işte çiziler falan falan... ...dövmeler şunlar bunlar... ...sen... ...gel böyle o halkın için Nick Cave'e... ...işte sen beni işte... ...becermedin dün gece de... ...işte sen işte... ...bimlem nesinde işte şöyle... ...nesinde işte... Şöyle işte yani işte aklınıza girecek türlü şey işte erkek değilsin de şu da bu da filan diye bir girişti Nick e Ve Nick oradan apar topar koşarak, koşarak kaçtı. Kaç. Bizim de onunla tanışma maceramız burada bir. Meseleniz kursalarınızda evet. kaldı. <gülüyor> Gotik <Ama>, yüzünden. Evet. <gülüyor> Ama daha sonra e, bazı şeylerle elemanlarıyla hı hı. E, bağlantı e, halinde olduk. Yani işte özellikle Warren Lise'ye görüşüyoruz. Um, selam yolluyor. İşte buraya konser hmm, üzere geldiği zaman mesela hemen Babazula'yı sormuş. Aa ne güzel. Evet. Biz yoktuk konserdeydik ama böyle haberini aldık sevindik falan. Aa unutmamış biz Finlandiya. diye. Ondan sonra e, bağlantımız devam etti. Boronelis'e hangi bir çalışma var mı? Yok. Evet, tamam. Yok. Ama işte hep işte ah, çalsak yapsak Aha. falan diye öyle e, konuşuyoruz. Olurdu. Evet. Yani Chris e, yüzünden tanıştık. O da e, Glitter bitte çalıştığı için ve Bobozulayı da çok sevdiği için adamla tanıştık ve çok tatlı bir insan gerçekten. Hı -hı. Böyle birden bire hani ortak müzik zekleri e, olduğunu fark ettik. Müzik zevkleri çok uyuyor. İnsan olarak da çok böyle hani ...dürüst, mert, yiğit bir insan. Hı hı. Beraber çalalım muhabbeti yaptık. Ve ondan sonra bu gelişti. Evet çalalım falan. Tamam biz işte İstanbul'a geliyoruz. Sonra çalalım dedi. Ben de tamam çalalım dedim. Ondan sonra... E, ...beraber çalmaya başladık. Benim stüdyomda. Ondan sonra... Chris şey dedi. Hugo'yla da tanıştım. O da çok tatlı bir insan. Zaten e, müziklerini biliyorum. Ondan sonra ya dediler bana işte biz iki prodüktör takılıyoruz. Sen de üçüncü prodüktör ol. Dediler. Ondan sonra ben de prodüksiyonu da iyice elime aldım. Bir takım fikirler söyleme, Hepsi hemen hemen hepsi yapılıyor, oluyor falan. Böyle bir Heyecan dalgası e, oldu. Sonra da e, albüm bitti. Abi sen işte gruba gir. Bizimle de çağır, çağır <gülüyor> Ben de peki dedim. Tamam. Hmm. Ondan sonra ve baya böyle bir şey grup oluştu. Ve şimdi işte Mayıs'ta ufak bir turnemiz var. Altı konserlik falan. Sonra Haziran ve Temmuz'da ve sonbaharda da bir takım turneler olacak. Avrupa'da Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Özellikle İstanbul, hı hı. Ankara, İzmir ya da bize açık ol olabilecek bir takım yerlerde de çalmak istiyoruz. Ama bilmiyorum şu anda bir teklif yok. Dört müzikten bahsediyoruz. Evet, müzikten, Son albümden bahsediyoruz. bahsediyoruz. Son albümden bahsediyoruz. Ee, diğer taraftan aslında buradan da yani e, memleketten, hı hı. Da İstanbul'dan değil de birkaç müzisyen daha var. Evet. Ee, Bunların mesela senin katkın olduğun bunlarla ilgili... ...bunların bir haberi var mıydı yoksa... ...evet bunların e, haberi vardı... ...ben e, şey... ...kayıt yaparken... E, ...Babasulu'la ile... ...ve Burhan Öçal... Hı hı. E, ...Trakya All Stars... E, ...ile çalan... ...Ümit Adakale hı hı. vardı... ...perküsyoncu... Hı hı. ...onun olmasını istedim... E, ...bir de Brenna... E, hı hı. ...geliyordu İstanbul'a... ...ve zamanlaması tutuyordu... Hı hı. Ee, onu önerdim. Ondan sonra bir de e, son zamanlarda çok heyecan verici, hatta en heyecan verici bulduğum e, enstrüman çalan insanlardan biri Görkem Şen vardı. Yaybahar'la. Onu yani da olmasını bak. istedim. Onun daha önce çünkü bir albümü olmamış. YouTube Hı -hı. üzerinden gidiyormuş. Daha önce hiçbir albüm kaydı e, yapmamış bana söylediğine Hı -hı. göre. Bu da e, onun... ...yer aldı ilk albüm oldu... Hmm. ...bu arada... Hmm. ...sonra işte Glitter Beat... E, ...Gay Su Akyol ile de çalışıyordu... ...bu projeyi... ...Gay Su Akyol duyunca... ...çok e, heyecanlanmış hmm. ve... E, ...Chris ve Hugo'ya söylemiş... ya ...ben de burada olmak istiyorum kesinlikle falan diye... ...ondan sonra... ...Chris ve Hugo geldiler... ...Gay Su'dan böyle bir teklif var... ...ne diyorsun falan deyince... ...okey dedim tamam... Ve o da e, katıldı bu projeye. Ve İstanbul'a kaydettik. E, benim stüdyoda bir de A2 diye bir stüdyoda e, overdupları yaptık. Benim hmm. stüdyoda e, canlı olarak çalınan her şeyi çaldık. Sonra üzerine bir takım overduplar yaptık. Daha sonra Lübyana'ya gidip orada hmm. e, mix ettik. ...böyle bir macerası var şu anda albümün. Bu plak formatında çıktı. Herhalde bir de CD olarak da çıktı. Bir iştahatı çıktı aha. ama benim için önemli olan... Yani evet bu, vinil yani. Bu evet. evet. Ee, çalalım ben çalalım bir parça. Çalalım bence de evet. Ee, yani i̇lk parçayı çalalım, çalalım yani. Bir de sen söyle. Ee, evet. İlk parça. Bu. Bir de şunu da söylemek isterim. Bir de sen söyleyin aynı zamanda bir şey var. Ee, video, klip mi diyelim artık ya da görüntü videosu var. Şey var onda eşim Esma Ertal çekti Aa. evet Aa, ben seyrettim mi hiç bir, bir hı -hı. Tamam. evet <gülüyor> bu aynı zamanda böyle bir durumu da var yani bu aynı zamanda bir film olacak ha, full evet, bütün evet, şey, şey evet, e, albüm hı. anlamında evet yedi ya da 8 yönetmen hı -hı. E, her bir parçaya bir şey e, çekiyorlar ya, film ya da video çekiyorlar Hı -hı. Um, kıstas'ta şey um, Bunun Sakedelik Ya da soyut uh, bir film olması hı -hı. Yani bunu istiyorum Yönetmenlerden çekildi İlki sadece çekildi sadece Kim çekti aslında onu, onu e, Bir de sen söyle e, Eşim Esma Ertal çekti. Ha, Esma çekti. Ha. Daha sonra Mengü Tay e, Bey Safety Numbers'ı çekti hı -hı. Ama o daha yayınlanmadı Hı hı ee, İranlı iki yönetmen var Belçikalı bir yönetmen var hı, ee, yani İmre, İmre Azem var hı. ve e, Chris ve Hugo da bir, e, birer film yapmak istiyor böyle bir e, durumda şu anda yavaş yavaş e, tamamlanıyor iyi bir hani görselle hı -hı. Evet, an, çok bir konuştuk an. aslında biraz müzik olur olur hadi. Hı -hı. bir desen söyleyi çalalım bence dört müzik dinledik bir de sen söyle Murat Ertel canlı canına yayındayız Ahtaput'un bahçesi 94.9 açık radyo burası ee, Ekman ve aslında Hugo Reis e, üzerinden ve sesiyle müziğiyle, sürmanıyla ve birçok başka şeyle e, yani gayret yapımcılığıyla Hı -hı. Murat Ertel bu albümün Hı -hı. E, şahsiyetlerinden biri ama bir de şu kapaktan ve görselden bahsedeyim. Plak deyince hı hı. Aa, <gülüyor> evet. şu kare ee, ilgimizi çekiyor yani. Ya evet. Plakta kapak için ne kullanacağız diye sordular. Ben dedim ki benim babam bir sanatçı. Mengü Erter diye bir sanatçı ve onun doğurgan döngü diye bir dönemi var ben o dönemden bir a, eseri çok uygun buluyorum dört müziğe ve e, şeye yani bu albüme hmm. albüm ismini de e, onlar seçti hmm. e, Türkçe iki tane şey var başlık var bir tanesi bu e, çaldığımız bir desen söyle bir de en son da bu bir rüya hmm. diye bir hmm, şarkı var albüm ismi bu, bu bir rüya olsun dediler benim aklıma gerçekten babamın bu dönemi geldi. Başka öneriler de vardı ama e, Mengartel'in Doğurgan Döngü döneminden bir eseri e, seçtiler ve hem CD'de hem plakta onu kullandılar. Bu e, açıdan da çok benim hoşuma gidiyor gerçekten çünkü böylece Mengartel yine yaşamış e, oluyor. Evet. Doğurgan Döngü e, de ...den de biraz bahsetmek isterim. Bu 1980'ler... ...sonrasındaki bir dönemi... ...ve babamın işte büyük bir... ...kaos ve negatif... ...bir dünyayı... ...algılaması... ...sonucunda... ...bütün bu kaosa ve negatifliğe... ...rağmen özellikle... ...1980... ...darbesinin yarattığı... ...o korkunç... ...karanlığın içinden... ...bir üretim... ...bir patlama... ...çıkarma duygusu... ...temelinde yatıyor ve... ...bu... ...resimleri gördükten sonra... ...aile dostumuz olan... ...şair... ...Turgut Uyar... ...bir dörtlük yazdı... ...ve bu yazdığı... ...dörtlükte hala... ...aile evimizde... ...çerçeve durur... ...ve... ...isimlendirdi, Doğurgan Döngü dedi. Ee, şiirin ismi zaten Doğurgan e, Döngü'dür. Ee, şimdi hatırlamaya çalışayım. Ee, bir dakika. Ah, hatırlayamayacağım herhalde. <gülüyor> Bütün renkler çığlık çığlığa ve doğurmaya başladı. Doğurgan döngü diye iki dize... E, ha bir dakika. Bütün sular bulandı. Bütün tahtalar çatladı. Ama herkes çığlık çığlığa. Doğurmaya başladı kısır döngü. Böyle bir Dört. e, dörtlük ismi de doğurgan döngü. Doğurgan e, döngü. Ondan da çok etkilendim. Babam da tabii çok etkilendi. Turgut abi de hmm, bizim çok etkilendiğimiz bir sanatçıydı. Hala da öyle. Ee, bu döneminden bir eserin bu planın kapağına geçmesi gerçekten beni çok etkiledi. Bir de e, yani bu bir rüya al, albümüm ismi hakikaten benim için bir rüya gibiydi. Yani ben böyle hmm, çok sevdiğim müzisyenlerle bir şey yapmak için bir hayal kurdum ve o bir gerçekleşti bu rüya gibi bir şeydi hakikaten ve birçok şeyde bununla ilişkili örneğin işte yedi parça Hı. olması burada bir anlamı var benim için çünkü cehennem yedi katlı cennet yedi katlı rüya ve işte inanç din durumları bence çok ilişkili şeyler böyle bir boyutu var bir de şeyden bahsetmek istiyorum işte bu film projesi yönetmenlerin her parçaya bir, parça bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir yönetmenin film, film yapması ha. hikayesi burada yer alan yönetmelerden biri Laurent Van Lackner Belçikalı bir yönetmen yıllar önce bir film kurgulamıştı Suriye diye Surya. Evet. Hı -hı. Bu e, film kurgusunu ben ondan e, ödünç aldım. Yani aynı fikri bu Hı -hı. albümde uyguladım. Bu da şuydu ki bir hikaye başlatıyoruz. Ve e, sözleri söyleyenler birbirlerinin söylediği şeyleri tekrar ederek e, bütün şeyi, m, albümün hikayesini oluşturuyorlar. Bitir döngü ya. Yani. Evet bir döngü. Ee, Loran e, bunu film olarak yapmıştı. İstanbul'a e, geldi. Daha önce yazdı. İşte Babazula'yı seven bir insan olarak. Dedi ki bir hikaye başlatıyoruz. Suriye'nin hikayesini. Belçika'da bir sanatçı bunu okuyor. So e, şey söylüyor. Bir hikaye anlatıcısı. Hı hı. E, buluyorum ben her gittiğim e, ülkede. E, ve bunu e, işte 8 ve süper 8 filmlere çekiyorum. Bir de sesçim var yanında. O da sesleri çekiyor. Sonra e, ikinci gittiğim ülkede ilk e, ülkede bunu e, söyleyen, hikayeyi anlatan insanın yaptığı şeyi ona dinleterek devam hmm. ettiriyorum. Ve böyle böyle karadan biz Belçika'dan başlayarak Vietnam'a kadar gideceğiz dedi. Hmm. Filmde bu olacak yani bu. Storytelling, işte hikaye anlatıcılığı üzerine bir kurguydu bu. Ve bunu yaptı İstanbul'da geldiğinde de, işte Romanya'dan gelmişlerdi, bizi buldu. Ne yapmak istiyorsunuz dedi. Benim yine meşhur boğaz ve <gülüyor> vapur hikayemle ben dedim şey... Avrupa kıyısından Asya'ya... ...vapurla geçmek istiyorum... ...ve orada da... ...bir hikaye hmm. anlatmak istiyorum. İşte aldım hikayeyi... ...Avrupa'dan Asya'ya taşıdım. Oradan... E, ...İran'a gittiler. İşte oradan şuraya, buraya falan derken... ...Vietnam'a kadar gittiler. Aynı kurgu bu aslında... ...albümde de e, yer alıyor. Hmm. Yani hikaye... ...birbirini e, bir şekilde... E, ...takip ediyor. Ve hikaye... Hmm, soyut bir şey şekilde biraz böyle garip böyle bir dünyada bir sınırsızlık seyahat hali bir göç hali oradan oraya gitmek istemek bir takım sınırlarla e, karşılaşma durumu gibi bir şey hı hı. E, burada işte serbest ça çarşımda önceki hikayeleri e, dinleyen ee, şeyler sözcüler hikaye anlatıcıları diyeyim söz söyleyiciler birbirlerini takip ederek e, hikayeyi anlatıyorlar ve böyle bitiyor aslında böyle şeyler benim çok hoşuma gidiyor bir takım e, anlaşılmayan katmanlar aslında bunu işte bu büyüğü sözlerini belki bozuyorum ama yine de tamamen bozulmayacak bunu bilmeyen insanlar da olacak çünkü aslında hala Ha. Ee, aslında şimdi ismi de albümün biraz öyle Hı -hı. <gülüyor> çünkü döngüyü tamamlayan birbirine muhtaç iki tane isim var. Evet. Bir de sen söyle. Hı -hı. Bu bir rüya. Evet. Yani hani, o, e, birbirini tamamladığı zaman aslında böyle bir e, çoğu bir döngüye de giriyor evet. herhalde Hı -hı. yani tabii burada tabii. Aynı, zamanda yani. Evet. aynı zamanda bir evet. de. Bir de sen söyledi aslında bu yöntemin Yöntem. şeyi, ismi. İsmi yani ha. biri söylüyor sonra bir de sen söyle, ha. bir de sen söyle, bir de sen söyle ve onlar. Bir artık böyle rüya ile gerçek arasında işte sanatla gerçek arasında bir şey ortaya çıkıyor. Bu da as sanatta böyle bir şey bence. Bir evet. tür bir gerçeklik yani. De gerçek değil de. ama bir, de, evet. bir gerçekliği de var. Ve sonradan var. belki de gerçeğe dönüşüyor. Evet yani bu zaten senin de sevdiğin bir şey. Hmm. Yani hani e, şunu söyleyebilirim belki Murat yani senin o soyutlamaya düşkünlüğün ama hmm. onun arasında gerçeklerde. ...ilişkisinin ve bağının hiç kopmayan... ...bir soyutlama Hı -hı. hali... ...burada da var yani evet, bu aynen. dönem dolaylı dolaylı. Ee, evet çok... E, ...dört müzik bu albüm hakikaten... ...çok kıymetli bir albüm ki... ...Murat'tan hiç benim bilmediğim... E, ...çok da aslında... ...bir yerlerde de buna... E, ...rastlayamayacağımız bir şey... ...dip bilgiler Hı -hı. bu evet. şeye dair. Ee, i̇şte plak, isim... ...plak ismi, bunun arka tarafı... ...şu bu falan filan hepsi... ...bir bütün, yani bizim kulağımıza gelenden... E, ...mütevellit değil yani Hı -hı. işler. E, sağ ol, var ol hakikaten yani. Hani özellikle ben bunu sen seven sen... ve... E, ...şey yapan, düşkün olan bir... E, ...müzik sever diyeyim... Hı -hı. ...olan bir insan olarak bunlar başka bir türlü... ...pekiştiriyor yani durumu. Benim için şahsen. E, ne yapalım mesela şöyle bir... ...Babazula'ya doğru da bir... E, ...meyledelim mi? İstiyorsan bir tane ha, daha... olur olur, parça... parça daha çalalım. Çalıp ondan tamam. sonra Şu oraya abi. doğru gidelim. Go the distance. mm -hmm. Evet. Dört müzikten bir parça daha dinledik. Ekman ve e, Reis ve Ertel. Hı hı. E, şimdi zamanımız az kaldı. Biraz dört müzik şeyle gittik ama e, onun üzerinden aslında bir sürü şeyde konuştuk müzik üzerine, hayat üzerine. E, şey 2017 2017 idi galiba. Hı. Sizin Babazula evet. olarak 20. Evet. Yıl devirdiğiniz hı hı. şeydir yani e, yıldır hı hı. E, işte ha gayret 2018'e geldik dolayısıyla 20 yıl arkada kaldı e, bir tür aslında sen de onu söylüyorsun muhtelif yerlerde e, biz konuşurken de e, bitmeyen turne e, ve bir aslında hı hı. şahane bir e, sahne ve performans grubusunuz ve bu aslında senin bir tür performans sanatçısı o, müziğin yanında ben öyle evet. e, diye düşünüyorum. Aynen. Bunun çok iyi bir sahne olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. E, hem çok köklü olduğunu ama sonra da e, o belliği yitirdiğini e, ve sizinle özellikle müzikle beraber bunu tekrar canlandığını düşünüyorum. E, dolayısıyla hem böyle sahne anlamında hem böyle bereketli albümler, kayıtlar anlamında 20 yıl arkada kaldı. Bunun ne de var tabii. Yani zen var. Tabii. Senin daha önceki 5-6 yaşlarına kadar giden grupların var. Hı -hı. Ee, fakat da hakikaten böyle bir... E, hem de film müzikleri, şunlar bunlar var. Ee, bir taraftan da e, bu derleme, hani iyileri yapma e, gibi hani böyle bir e, endüstrinin best of ya da benzeri bir takım şeyler Hı -hı. kıldığı şeyleri ...de de mesafeli durduğunu da... ...biliyorum. Dolayısıyla bunun üzerinden aslında... ...böyle bir albüm çıktı. Evet. X, X diyorum ben ama siz nasıl evet, telaffuz ediyorsunuz hiç bilmiyorum. Yani istedim, 20. 20'ye tekabül ediyor Tabii. muhtemelen. Ee, yıl Roman rakamıyla. Ee, ve XX. E, ve burada da aslında var olan bir takım çalışmalar... ...ya da benzeri şeylerin... ...senden dinleyeyim. Evet, yani şimdi de, de, evet var olan çalışmaların... ...değişik versiyonları... ...değişik biçimleri... ...ya da ım, hiç... ...duyulmamış bir takım... E, ...şarkılar... E, ...yani... ...bulunamayacak... ...hani koleksiyoncular... ...ve meraklılar için... ...Bavazula diyebileceğimiz şekilde bir... E, ...anti best of... ...bir şey çıkarttık... ...bir de Davul albümün dışında... ...bir de... E, ...Dub albümüyle beraber... ...hani... ...böyle bir şey yapalım dedik... ...20. yıla yakışır... Ve Babazula'yı bilmeyen insanların da seveceği, bilen insanların da seveceği böyle bir şey yapalım diye ortaya çıkan bir eser bu. Ee, bunun içinde konserler de var, remixler de var, dub mixler var. Ee, hiç e, gün yüzüne çıkmış şeyler, şeyler de var ya da işte bir takım e, ortaklıklar falan da var. Ben şimdi bir ortaklık seçtim. E, ...çalmak için... ...bu... E, ...Cariño diye bir... E, ...şarkı... ...Layegros diye bir... E, hmm. ...şey... E, ...grup keşfettik... ...Vienna'de diye çok güzel bir hit parçaları... ...vardı... Hmm. E, ...bir de çok güzel bir e, şey... E, ...plak şirketi... ...keşfettik... ...onlar kendilerine Zizek diyorlar... ...ZZK <gülüyor> olarak... E, ...yazılıyor... Hmm. Bunlar işte Nukumbia diye adlandırdıkları elektroniği açık ve deneysel bir Türkumbia e, yapıyorlar. Ve çok seviyoruz. Ailecek dans ettik. <gülüyor> Çocuklar falan da çok seviyor. Onlar böyle daha doğmadan hmm. e, onları dinlemeye başladık. Doğduktan sonra yine devam ettik. Hala e, seviyoruz. Laegros buraya geldiğinde onlarla tanıştık. Hmm. Ondan sonra konserlerine gittik, tanıştık ve onlar da bizi çok sevdiler. Biz de onları zaten çok seviyoruz. Bizim şeye geldiler, konserimize hmm. geldiler, bütün grup. Bundan da çok etkilendik falan ve şey dedik ya işte bir biz sizin ilk albümümüz çok seviyoruz, ona bir şey yapalım. Hmm. Müdahalede bunun bir parça, remix gibi mi üzerine de çalalım falan hani. Bu da o öyle bir şey. Karinyo hmm. diye bir şey yani. istiyorsan hemen çalın çok vaktimiz yok. Çalın. çalabilir hemen miyiz çalın. acaba? Olur. Evet bence. evet. evet. Feriar. Layegros, Featuring Babazuda, Karinyo. Karinyo. Hmm. Evet, müthiş. Hmm. Arjantin. Evet Öyle Arjantin. Çok yani. iyi bir grup. Şimdi o küçük şeyden koptular ZZK'dan. Hı -hı. sanırım Sony ile falan işte. O kadar ha. Evet. Ha. Şimdi iyice yardırıyorlar. Ha, Meşhur oldular yani. evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> İyi güzel zamanı yakalamış. Hmm. Tabii bu şeyden şöyle bir hikayesi var. Yani sanatta da yani başka yerlerde bir tür aslında sketch ve hani böyle bir şeyin içerisinde bu. ...sizin yaptığınız bu Hı -hı. XX'den bahsediyorum. Hı -hı. Altta kalmış, yani daha önce evet. çalışılan... Hı -hı. ...üzerinden geçilmiş falan filan. Aslında... E, hani ...Babazula müziğini... ...hem anlamak hem de şey yapmak açısından da... ...çok kıymetli bir kayıt. Hı -hı. O yüzden çok önemli yani bunlar Hı -hı. bence. tür tamam. şey skeçler çünkü. Evet. E, asıl bir şey... Hı -hı. E, ...ne derler, nüve yani. Hı -hı. Aynen, aynen. Ee, Murat 56-41 falan filan işte buradaki hı hı. E, AR saati açık radyo saati e, ama sağ ol var ol yani ben teşekkür e, ederim çok güzel oldu yani dört müzik üzerinden ve hı hı. bozulu üzerinden. Ee, daha otursak sabaha kadar hem çalarız hem konuşuruz. Tabii tabii. Bir sürü plak getirdin ee, mi onları mi? çalamadık. Ondan sonra o. O neyse olsa. hani şimdi senin yakında işte ne bileyim haftaya hmm. de konseye var biliyoruz hmm. zaten olamayacak. 28'inde o... PYOTE'de konser ha, var. Ha, reklam Ha onu da söyleyelim. Tamam. Tabi tabi PYOTE'nin de bir yılı. 20. Doğrusu, yılı, evet. 20. Hı. yılı sebebiyle şey 20, 28 sekiz evet. yirmi e, Şubat. Şubat evet. Hı -hı. Yani Aynen. Çarşamba mı oluyor galiba? Onu bilmiyorum. Ya, çarşamba oluyor galiba evet. Galiba evet. E, neyse 28 sekiz evet. akılda Çok kalsın. yağmur yağacakmış oluyor. E, öyle mi? Evet. Ha ha yakışır. <gülüyor> <gülüyor> yakışır. Hı -hı. E, Dolayısıyla bir e, İstanbul konseri öyle gözüküyor Hı -hı. ama ondan sonra zaten, zaten siz e, konser veriyorsunuz sık sık. E, neden açtım? Sonra bu bazula ve diğer şeyler üzerinden umarım arayı soğutmadan tekrar Yok. laflarız çalarız falan filan çok güzel oldu valla evet eksik olma sağ ol var hmm. ol iyi ki geldim sen sağ ol ee, açık radyoya e... her zaman kapımız sağ ol, açık eksik Hı -hı. olma sağ olun evet hoşçakalın ee, iyi geceler Murat Erteg ile canlı yayındaydık açık radyoda 94.9 evet <gülüyor> hoşçakalın